Riyadus Salihin adlı hadis derlemesini okumaya devam ediyoruz. En son 66. babta Babu Istihbabi Ziyaretil Kuburi lir Rijal ve ma yaquluhu'z-za'ir. İmam-ı diyor ki bu babta kabirleri erkeklerin kabirleri ziyaret etmesinin istihbabı, müstahap oluşu. Ve ma yaquluhu'z-za'ir. Ve kabirleri ziyaret eden Mezarlığa gidip mezarlığı ziyaret eden kimsenin söylemesi gereken müstehap olan dualar. Dikkat ederseniz İmam-ı Nebevi burada bizlere sanki bir hüküm veriyor. Diyor ki Bab-ı İstihbâbi ziyaretil kuburilirricâl Erkekler için kabirleri ziyaret etmenin müstehap oluşu bab Çünkü biliyorsunuz mutlak olarak yani kadınların da kabirleri ziyaret etme, yani hem erkeklerin hem kadınların kabirleri ziyaret etme meselesi e, mutlak olarak cevaz verilen bir mesele değil. Yani kadınların kabirleri ziyaret etmesi konusunda ne var? İhtilaf var ilim-ehli arasında. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmesinde ise bir ihtilaf yok. Az sonra hadislerde de gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belli bir süre kabirlerin mutlak olarak herkes tarafından ziyaret edilmesini yasaklıyordu. Aleyhisselatü Vesselam kabirleri ziyaret edilmesini yasaklıyordu. Neden bu yasağı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine yasaklamış, yasaklamıştı? Şundan dolayı çünkü insanlar hadisu ahdin insanların İslam ile olan e, bağlılıkları, İslam'a girişleri yeniydi. Şirk ahdi, şirk dönemi, şirk yaşanmış olduğu topluluktan çıkan insanlar henüz yeni çıkmışlardı. Bundan dolayı kabirlerde şirkin en çok vuku bulduğu yerler olduğu için Allah ile birlikte ibadet olunan, el açılan şefaatleri umulan yerler olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tevhidin Allahu Teala'yı birlemenin kalplerde istikrar sağlanmasına kalplerde kendine yer bulmasına kadar ne yaptı? Kabir ziyaretini yasakladı. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ''Kuntu ne an ziyaratil kuburi'' Ben ne yaptım? Sizleri kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Şimdi ise ne yapın? diyor ''Fezûruha'' Şu an kabirleri ne yapabilirsiniz? Artık ziyaret edebilirsiniz. Hatta rivayette diyor ki zira kabirleri ziyaret etmek ne yapar? Ahireti hatırlatır. Kabirleri ziyaret etmek ahireti hatırlatır. Bu lafız çok önemli bir lafız. Ahireti hatırlatır lafzı. Çünkü az sonra... İlim ehli arasındaki ihtilafa değineceğiz. Kadınların ziyaret etmesi meselesine. Orada bu lafıza da ihtiyacımız olacak. Kadınların kabir ziyareti hususunda alimlerin cumhuru Mamunayev-i Rahimahullah'ın nakletmesiyle diyor ki el-cevaz. Yani kadınların kabiri ziyaret etmesini caiz görüyor hatta İbn Hacer diyor ki buradaki diyor cevaz ziyaretil makabir kan ez-zairu raculan ev imra'atan. Tabii İmam Nevi diyor ki bil cevaz qata'al cumhur. Cumhur kabirlere ziyaret etmenin caiz olduğunu kati olarak söyledi. Tabii burada İmam Nevi'nin sözünden şey anlaşılmıyor. Hani erkekler için mi, kadınlar için mi? İbn Hacer de diyor ki bir cevaz ziyaretil makabir kan ez-zairu raculan ev İster erkek olsun, ister kadın olsun. Kabirlerin ziyareti mutlak manada, yani genel manada nedir? Caizdir. Genel manada. Ama az sonra gelecek istisnalar eğer kadınların kabirlere gidip, mezarlara gidip, ağlama gibi, vavelalar atma gibi, üstünü başını yırtma gibi, Allah'ı razı etmeyecek şeyler söyleme gibi bir şey olacaksa o zaman da diyorlar ki nedir? Haramdır. O zaman da haramdır. Tabi Az sonra mezheplerin görüşlerine geçeceğiz. Bununla alakalı önce hadislere değinelim. Bir rivayet ki bu rivayetin zayıf olduğunu söyleyelim la ehli. لَعَنَ اللّٰهُ زَاِرَاتِ Allah kabirleri ziyaret edenleri ne yaptı? Bayan. Kadınları. Lanet et. Veyahut da lanet etsin. İki manada da ne yapabilir? Tercüme edilebilir. Bu rivayet Şeyh Albani Rahimahullah da zayıf diyor. Sahih olan rivayet hangisi? لَعَنَ اللّٰهُ Zuvvaratil kubur. Zuvvaratil kubur. allah Taala Teala kabirleri ne yapan? Çokça ziyaret eden, sık sık ziyaret eden kadınları ne yapsın? Lanet etsin. İşte ilim ehli burada ihtilaf ediyor. Diyorlar ki, bir grup alim, kadınların diyorlar mutlak olarak kabir ziyareti nedir? Haramdır. Kadınlar ne yapamaz? Kabirleri ister sık sık olsun, ister az arayla olsun, kabirleri ziyaret edemezler. Çünkü diyorlar buradaki Mübalağası her zaman ne ifade etmez? Mübalağayı ifade etmez. Diyorlar ilk başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Bu baptaki zikredilen hadiste de olduğu gibi. Ben sizlerin kabir ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Şimdi ziyaret edin diyerek genel bir izin vermiş erkek ve kadınlara. Ardından da bu hadislerle demiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. La'anallahu zavvaratil kubur. Allah Teala ne yapsın? Kabirleri ziyaret, çokça ziyaret eden kadınlara lanet etsin. Bu hadis sahibiz. La'anallahu zuvaratil kubur. Bir grup alim diyor ki, kadınların mutlak olarak kabirleri ziyaret etmesi nedir? Haramdır. Şeyh Huluslam i̇bn Teymiye rahimahullah'ın, öğrencisi İbn-i Kayyim rahimahullah'ın. Görüşü de bu. Bugün Suudi Arabistan'daki büyük alimlerin de, Şeyh Abdullah bin Baz gibi, Şeyh Salih el-Fevzan gibi alimlerin de görüşleri bu şekilde, bu cihette. Diyorlar ki, kadınların kabir ziyareti nedir? mutlak olarak haramdır. Mezheplere gelince mezheplerin ki bakıldığı zaman Hanefi mezhebi eğer tabii söylemiş olduğumuz şart ile kadınların gidip kabirlere ziyaret sırasında haram olan şeyleri, Allah razı Allah'ın razı olmadığı şeyleri yapacaklar ise haram. Diyorlar ki ama bunun dışında kadınların da ne kabirleri ziyaret etmesi nedir? Sünnettir. Erkekler gibi ne yapabilir? Gidebilirler. İmam <gülüyor> Şevkani Allah da bunu destekliyor. Diyor ki çünkü hadiste ne diyor? Sizlere kabirleri ziyaret etmek ne yapar? Ölümü hatırlatır. Ölümü hatırlamaya erkeklerin ne kadar ihtiyacı varsa diyor ki kadınların da bir o kadar neye var? Ölümü hatırlamaya ihtiyacı var. Ancak çokça ziyaret etmedikleri sürece ve kabirlere sık sık gidip oralarda ziyaret etmeyip e, ziyaret edip oralarda çığlık atmayacakları sürece bağırmayacakları, Allah'ı razı etmeyecek şeyler yapmadıkları sürece diyorlar ki nedir? Hanefi mezhebi kabilleri ziyaret etmek sünnettir. Şekalbani Rahimahullah'ın da görüşü bu. Allah rahmet eylesin. Diyor ki evet. Deliller de diyor bunu gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bütün delillere topluca baktığımız zaman görüyoruz ki nedir? Kabir ziyaretinin kadınlara da ne olması? Sünnet olmasıdır. Ee, az sonra delilleri zikredeceğiz. Şekalbani'nin de zikrettiği Hanefi mezhebinin de delillerini. Ee, Şafii mezhebi ve Maliki mezhebinin görüşü, mezhep görüşü kadınların kabirleri ziyaret etmesi nedir? Mekruhtur. Kadınların kabirleri ziyaret etmesi mekruh. Bakın haram demiyorlar. Mekruhtur diyorlar. İmam İmam Ahmed bin de bir ne var bu konuda rivayet var. Tabii İmam Muhammed bin Hanbel'den kabirleri ziyaret etmenin mendup olduğu hakkında, kadınların ziyaretinin mendup olduğu hakkında da rivayet var. Mekruh olduğu hakkında da ne var? Rivayet var. Bazıları tafsile gitmiş, ayrıntıya gitmiş. Diyorlar ki yaşlı kadınlara mubahtır, genç kadınlara da nedir? Diyorlar ki genç kadınlara da haramdır. Neden? Çünkü diyor, yaşlı kadınların artık orada çığlık atması, bağırması daha az ihtimallidir. Gençlerin ise daha çok ihtimali vardır. Ee, diğer bir görüşü arkadaşlar, bu görüşün kim olduğunu siz söyleyeceksiniz zaten. Kadınlara da erkekler gibi hayatta bir defa kabirleri ziyaret, kabirleri ziyaret etmek nedir? Farzdır. Kim söylüyor bu görüşü? Hayır. Bir şeyden nakletmiyoruz. Evet. evet. Yani, ömürde bir defa diyor kadınlar ve erkeklerin kabir ziyaret etmesi farzdır. Çünkü niye? Hadiste ne diyor? Kuntuna heytukum an ziyaretul kubur fezûruha emir. Fezûruha. Orayı ne yapın? Kabirleri. Ziyaret edin. Emir. Bu emri ömürde ne yapman gerekiyor? Bir kere. Kimin görüşü olabilir bu? i̇bn Hazım, Hazm. Yani hangi mezhep ne? diyoruz? Ha? Zahiriye. Zahiri mezhebinin görüşü. Diyorlar ki ömürde, <gülüyor> he, ömürde bir defa vardır diyor. Bu zahirilik tabi. Şimdi delillere gelelim arkadaşlar. Tabii bu bu cehetten baktığımız zaman aslında bazı ilim ehli de şunu söylüyor. Diyor ki kadınların kabirleri ziyaret etmesi bakıldığı zaman cumhurun görüşü diyor ki şeydir. Kerahat, mekruh görülür. Bakın haram şey değil. Yani cumhurun görüşü kerahat. Ama İmam-ı böyle bir söz naklediyorlar. Cumhurun cevaz söylediğiyle alakalı. İhtilaflı bir mesele ama bakıldığından mezheplere gerçekten cumhurun ne olduğu görülüyor. Mekruh olarak gördüğünü görüyoruz. Peki deliller ne ifade ediyor? Deliller aslında bakıldığında kadınların da kabirleri, erkekler gibi ziyaret etmelerinin sünnet olduğunu, müstahap olduğunu gösteriyor. Mesela İbn-i Ebi Muleyke Ayşe radıyallahu anhayı görüyor diyor ki nereden geliyorsun ay ayşe. Ayşe radıyallahu anh diyor ki qalet min kabri ahi abdurrahman ibn abi bekr. diyor kardeşim min kabri abdurrahman ibn abi bekr'in kabrinden geliyorum. Qala fa qultu diyor ki İbnü Bey Mülayka Eleyse kana sallallahu aleyhi ve sellem neha an ziyareti'l kubur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretlerini yasaklamamış mıydı? Qalet naam. Evet, yasaklamıştı. Kadı Sonra summe emara bi ziyaretiha. Evet, yasaklamıştı ama sonradan ne yaptı kabirleri? Ziyaret etmeyi emretti. Bu hadisi İmam Hakim Mustadrakin'de rivayet ediyor. Ve Şeyh Albani Rahimallah. Bu hadise sahih diyor. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri başında ağlayan bir kadın, çocuğunun kabri başında ağlayan bir kadını görüyor. Kadına sabrı tavsiye ediyor. Allah'tan kork diyor, tavsiye ediyor. Kadına ne yapmıyor? Yani o kabrin orada bulunmasını yasaklamıyor. Tabii az sonra Aişe Radıyallahu Anh'ın rivayet ettiği hadis de gelecek. Onu da nakledelim bu vesileyle. Aişe Radıyallahu Anh diyor, ikinci hadis: "Kâlet kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullemâ kâne leylet, kullemâ kâne min Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem yahrücü min âhiril leyl ilâl baqî". Diyor ki Aişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bende kaldığı gece olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Her gece baki mezarlığına giderdi. Feekul esselamu aleyküm dâra kavmin mu'minin. Ne derdi bakiye girdiğinde? Esselamu <gülüyor> aleyküm Selam verirdi. Dâra kavmin mu'minin. Ey mü'min kavmin. Ey mü'min diyarın sakinleri, toplulukları. Ve etâkum mâ adun. Size vaad olunan şey gelmiş bulunmakta. Ölüm geldi. <gaden> bikum <lahikun> Sizler ne yaptınız? Gittiniz. Bizler size ne yapacağız? Lâhîkûn. Katılacağız. Allah'ım magfirli ehl-l-baki' el-gargad. Allah'ım baki yatanları ne yap? Magfiret et. İlim ehl ihtilaf etmiş. Diyorlar ki bu dua peygamberimiz o gün için o baki mezarlığında yatanlara has bir dua mı? Yoksa kıyamete kadar bakiye gömülecek olanlar için mi? İki tane ayrı görüş var. Aslında hadisin lafzı onu da kapsayabilir, bunu da kapsaya bilir. Biliyorsunuz Baki mezarlığı Medine'de bulunuyor. Bugün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında. El-Gargat nedir? Böyle belki duymuşsunuzdur. Baki-el-Gargat ifadesiyle kullanılıyor. Orada yetişen dikenli bir ağaç. Tabii şu anda öyle bir diken diken ağaç falan yok. Orası böyle kurak ney, toprak. Oraya gelip cenazeleri koyuyorlar böyle. Baki mezarlığı olarak El-Gargat orada etşanlay bir dikenli bitki. Tabii bu hadisin Ayşe radıyallahu rivayet etmiş olduğu hadisin bir sebebi var. Ayşe radıyallahu diyor ki: "Lem mekanat leylati allati huwa 'indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in benim yanımda kaldığı geceydi. İn kalabe fevada alayhi 'inda ricleyh. Diyor ki ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izliyor Ayşe radıyallahu O gün diyor gece yatağından kalktı, geldi evine geldi. Ondan sonra ayakkabılarını çıkardı, yanına koydu. Diyor, elbisesinin bir tarafını yatağına koyarak üzerine ne yaptı? Uzandı. فَلَمْ yelbet illa رَيْسَ مَا ظَنَّ اَنِّي Yatakta diyor, ancak hangi miktarda kaldı? Benim uyuduğumu anladı süre zarfında kaldı. Yani benim uyuduğumu zannetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da diyor ki, ثُمَّنْ تَعْلَرْ وَيْدًا Bakın, Haşer Radya tamamen Peygamberimizin e, o gece evde yaptıklarını anlatıyor. ثُمَّنْ تَعْلَرْ وَيْ ne yaptı? Enita Ayakkabılarını giydi. Ruvay'den yavaşça, usulcacık diye özet Türkçe'de. Anlıyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ayşe'nin ne yapmasını istemiyor? Uyanmasını istemiyor. Uyduğunu zannediyor hazret Bakın, bu vecihiyle, bu yönüyle de Peygamber Aleyhisselam ne yapmıyor? Kayıbe bilmiyor. Yanındaki insanın durumunu bilmiyor. Aklından geçenleri bilmiyor, değil mi? Görüyorsunuz. Yani uyudu zannediyor. Ayşe Radıyallahu Anh da uyudu gibi davranıyor. Hazreti Allahu da uyandırmamak için ayakkabılarını yavaşça giyiyor. Diyor ki Ayşe: "Vaktemartu ve vaktemartu ve vaktemar wak ve akhad rida'ahu ruwaydan." Sonra diyor elbisesini aldı, ridasını aldı. Yavaşça gitti. "Summe fatahal baba ruwaydan." Kapıyı yaptı, yavaşça açtı. "Ve haraca Ne yaptı? Yavaşça usulca oradan çıktı. Diyor ki Ayşe: "Ben de ne yaptım? Vaktemartu ve ca'altu dir'i fi ra'si." Ben de hemen diyor başörtümü, himarımı, peçemi aldım. Tamam elbise en entarimi giydim. Başıma attım diyor. Ondan sonra peçemi de taktım diyor. Watakanna'tu waqtamartu wa taqanna'tu izari wa intalaktu fi de giyip izarımı da giyip diyor. Ne yaptın peygamberin Aleyhisselam? Ardından peşinden gittim. Ayşe Aişe Radıyallahu Anha'nın niyeti ne? Acaba başka hanımlarının yanına mı gidiyor? Kıskançlık var. Ayşe Radiyallahu anhala. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Niye usulca kapıyı açıyor, niye usulca evden çıkıyor? Uyuyan bir kimseyi ne yapmamak için? Rahatsız etmemek için, uyandırmamak için. Hatta rivayet de az sonra gelecek. Yani uyuyan bir kimse evde tek başına kalırsa diyor ne olur? Korkar. Senin korkmanı istemedim diyor. O şekilde uyuyup kalmanı istedim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sonra diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam diyor, Câ el farafa faraf-a yedeyhi Bakî mezarlığına geldi elleni kaldırıp üç defa dua etti. Ataala uzunca dua etti. Summen harafa fenharaftu. Şimdi geri dönüş başlıyor eve. Diyor ki Ayşe Rabiyye Allah'ın peygamberi Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Geri döndü. Ben de hemen diyor geri döndüm. Fe'sra fealen. Evet, elleni kaldırarak dua diyor Aleyhissalatu vesselam. Fenharafa fenharaftu, fe'sra fe'sra'tu. Aleyhissalatu vesselam geri döndü, ben geri döndüm. Aleyhissalatu vesselam diyor, hızlı yürümeye başladı. Ben de ne yaptım? فَأَسْرَعْتُ Hızlı yürümeye başladı. فَهَرْوَلَ <gülüyor> فَهَرْوَلْتُ Koşuşturmaya başladı ben de, koşmaya başladım diyor. <gülüyor> فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ Büyük adımlarla koşmaya başladı, ben de diyor büyük adımlarla koşmaya başladım. فَسَبَقْتُهُ <gülüyor> <Selamallah. gülüyor> <gülüyor> Tabi eve önce kim varıyor arkadaşlar? Eve Aişe Radiyallahu Anh'a varıyor. فَدَخَلْتُ إِلَّا اَنِتَّجَعْتُ Illa diyor eve girer girmez ne yaptım? yata yattım diyor Aişe Eve geldim girer girmez yatağa hop yattım. Fedekale fekale ma leki ya Ayşe <feyyamperdi> Peygamberimiz içeri giriyor evet Diyor ki neyin var ya Aişe Diyor ki haşyen râbiye. Aleyhisselam haşyen râbiye. Yani diyor hayırdır niye senin göğsün nefes nefes atıyor? Ayşe Radyo'dan koştu. Geldi. Hemen yatağa girdi. Ne yapıyor? Nefes nefese. Kâlet La. Diyor bir şey yok. Ey Allah. Bir şey yok diyor. Kâle Letuhbiranni Evleyuhbiranni Yellatiful Khabiru. Ya diyor bana haber verirsin ya da bana Ellatiful Khabir. Her şeyden haberdar olan her şeyin sırrını bilen Allah haber ver. Bak Peygamber Aleyhisselam hala bilmiyor. Şimdiki Şeyh Efendiler değil mi? Tarikat şeyhleri, mûridin kafasından geçeni akşam yatakta hanımıyla yatarken yaptığı şeyleri ne yapıyor? Biliyorlar. Kitaplarda zikrediyorlar bunları. Biliyorsunuz. Peygamber aleyhisselatü vesselam en yakın olan hanımına haber veriyor. Hayırdır? Niye böyle nefes nefes etsin? Aleyhisselatü vesselam bir şeyler tahmin ediyor ama o mu değil mi bilmiyor. Diyor ki ya bana haber verirsin ya da diyor bana Allah'a haber verir. Bakın. Tevazuya bakın. Kulluğa bakın. Kultu ya Resulallah abi anta ve ummi el الْخَبَرْ Âişe diyor ki annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyerek Âişe radıyallahu anh diyor olayı anlattım ona haber verdim yani. قال فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذ۪ي رَأَيْتُوا اَمَامِ sen miydin diyor benim önümde yürüyen karartı Tamam koşa koşa giderken peygamberimiz koşuyor o koşuyor o koşuyor o koşuyor sen miydin o karartı o da evet diyor bendim lehzeni fi sadri lehzatan ogjatni diyor caise radıyallahu aleyhi sattü sallam diyor bana öyle bir vurdu ki göğsüme o diyor ben yani bir darbe vurdu. Ebujatni <gülüyor> bana diyor acı verecek bir darbe diyor. Sert vurdu diyor Hz. Aişe. Diyor ki elvananti en yahif Allahu aleyki ve resuluhu Allah'ın ve resulünün sana zulmedeceğini edeceğini mi zannettin ey Aişe? Yani senin yanındaki Kalmam gereken gecede seni bırakıp da sana zulmederek başka bir hanımın yanına gideceğini mi zannettin? Ve bunun da bana Allah tarafından izin vererek hem benim hem de sana Allah'ın zulmettiğini mi zannettin? Vuruyor aleyhissalatü Ayşe radıyallahu anh. Diyor ki mehme yektu minnâsu fekat allemehullâh. Ayşe diyor ki bakın, ifadeye bakın. Tevhid var aslında. Diyor ki insanlar ne kadar da gizlemeye çalışsa peygamberden bir şeyleri, Allah ona haber verir. Bakın değil mi ya, peygamber haberdar olur, peygamber bilir, ona gizli bir şey kalmaz. İnsanlar ne ne kadar da gizlemek isteseler, de, istesinler, allah Teala onu haber verir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَاِنَّ a'tani اَتَان۪ي حَيْنَ رَأَيْت۪ي Diyor ki, sen beni gördüğünde, Cebbail gelmişti. فَنَادَان۪ي Diyor ki bana seslendi Cebrail. Benimle konuştu ama sesini diyor senden gizleyerek konuştu. Bakın yani allah Teala'nın yeryüzüne koymuş olduğu bir ne var? Sünnet var, kanun var. Birileri konuştuğu zaman o ortamda birisi duyuyorsa diğerleri de ne var? Duyar. Ama allah Teala dilediği zaman ne yapıyor? Birileri duyuyor ama diğerleri biliyor. Cebrail konuşuyor. Sesini gizliyor. Peygamberimiz duyuyor ama yanındaki Ayşe Duymuyor. Allahu <gülüyor> ki ben de diyor Cebrail'e bana seslenince diyor cevap verdim. Ama diyor sen senden de gizledim o cevabı. Sen duyamadın diyor. فَلَمْ يَكُن لِيَدْخُل عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ سِيَأَبَكِ Bir rivayette diyor ki Cebrail sen diyor elbiseni evde çıkardığın için dış elbiselerini çıkardığın için evin içine artık ne yapmaz? Hiçbir zaman girmez. Yani melek dahin yapmıyor içine. Girmiyor Peygamberin haremi. فَذَنَنْتُوا اَنَّكِ ki kad Bak diyor ki Peygamber, zannettim ki diyor, sen ne yaptın, uyumuştun. Uyuduğunu zannettim diyor Peygamber mesela. Bakın yani, beşeriyet var burada, bir insanlık var. Aleyhisselatü vesselam, bir kul, abd ve rasul. Normal evine gelmiş, bizlerden aynı birisinin gibi değil mi? Yani, hanımının uyuduğunu zannediyor, onun uyuduğunu zannettiği için de uyandırmamak için parmaklarının ucunda tabiri caizse evden usulcana çıkıyor. Fekerihtu en uqidaki. Diyor ki vesselam, seni uyandırmayı istemedim. <gülüyor> Aleyküm selam. Fekerihtu <gülüyor> en testewhişi. Senin diyor, tek başına kalıp da, yalnız başına kalıp da korkmandan ne yaptım? Korktum. Yani vesselam burada ne var? Kadını evde Uyanıkken, yalnız başına bırakmaktan hoşlanmıyor. Diyor ki, uyuyarak kal. فَأَمَرَنِي اَنْ اَاتِيَ الْبَقِيعُ Bana diyor, Cebrail ne emretti? Baki mezarlığına gitmemi. فَاَسْتَغْخِرَ لَهُمْ Ve onlara, baki mezarlarında yatanlara istiğfar etmemi istedi benden. Şimdi Aiştel radıyallahu anh soruyor. Bizi konumuzu ilgilendiren tarafı da bu aslında hadisi. قُلْتُ <kultu>, كَيْفَ aqulu, <أقول> يَا Rasulallah. <الله> Aisyra diyor ben ne söyleyeyim? Yani ben ne söyleyeyim bak mezarlığında yahut da mezarlıklara gittiğim zaman Aleyhisselam diyor ki "Kuli es-selamu alehli diyar minel mukminina muslimin." Ey mümin ve müslüman diyarın ehli. Ey Müslümanlar ve müminler halkı. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Erhamullahu'l mustakdimina minna vel müstaahirin. Öncekileri ve sonrakileri Allah ne yapsın bizlerden rahmet etsin. Ve inna inşaallahu bikum la hekun. Bizler de sizlere ne yapacağız? İlhak edileceğiz, katılacağız. Şimdi bu sen de görüyoruz ki arkadaşlar, Ayşe anh, Peygamber Aleyhi Vesselam'ın peşinden gidiyor, olay yaşanıyor. Sonra Peygamberimiz bakayım mezarlığına gitmesinin sebebini anlatıyor. Ardından da, Ayşe Radiyallahu Aleyhi ben ne diyeyim diyor mezarlıklara, nasıl söyleyeyim, ne okuyayım. Peygamberimiz de ona ne diyor? Şu dua okuyor. Diyor, diyor ki, Kadınların kabirleri ziyaret etmesini caiz gören alimler. Şayet kadınların kabirleri ziyaret etmesi caiz olmasaydı peygamberimiz ne yapmazdı ona? Mezardaki duayı öğretmezdi. Bu ve az önce zikretmiş olduğumuz delillerden dolayı da şu şartlar dahilinde kadınların mezarları ziyaret etmesi caizdir. Nedir o şartlar? Eğer kadın çok sık gitmeyecekse mezarlara Sık sık. Ve mezarlığa gittiğinde orada ağlayarak kendinden geçmeyecekse, orada e, Allah'ı razı etmeyen, Allah'ın hoşnut olmadığı şeyleri yapmayacaksa, kadının kabirleri ziyaret etmesi nedir? Çağızdır. Ancak kadın kabir çok sık sık gidiyorsa, Aleyhisselatü dediği gibi, kubur. Allah kabirleri çokça ziyaret eden kadınları lanet etsin. Hadisinde olduğu gibi, çokça kabirleri sık sık gidiyor ise, ve orada kendini kaybediyor ise, burada allah Teala'nın razı olmadığı şeyler yapıyor ise, burada ki görüş nedir? İlim ehlinin de söylediği gibi, sünnet olduğunu söyleyenler bile diyor ki, bu hallerde kadının kabirleri ziyaret etmesi haramdır. Kadınların kabirleri ziyaret etmesi bu şekilde haramdır. Dediğimiz gibi, İbn İmam Şevkani'nin de İmam Şevkani'nin de Allah'ın sözü çok vecih. Diyor ki, aleyhissalatü vesselamın sizlerin kabirleri ziyaret etmesini yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ziyaret edin. Zira o size ne haber? Ölümü hatırlatır. Ahirete hatırlatır, ölümü hatırlatır. Nasıl ki diyor, erkeklerin ölümü hatırlamaya ihtiyacı varsa, kadınların da ölümü hatırlamaya ihtiyacı vardır. Bütün delilleri bir araya topladığımız zaman ortaya bu sonucun çıkması daha vecih gözüküyor. Şeyh Salli'l-Hüseymin Rahimahullah da ayrı bir tafsil getiriyor. Allah diyor ki, kadının evinden intilak ederek hareket ederek çıkarak özellikle kabirleri ziyaret etmek için evinden çıkıyorsa ve kabirleri bu onun için Aleykümselam ziyaret ediyorsa diyor ki nedir bu yasaktır haramdır. Az önce söylemiş olduğumuz görüşte olduğu gibi Şeyh Ulûssem öğrencisi İbnü'l-Kayyim rahimehullah'ın Şeyh Abdurrazb bin görüşünde olduğu gibi. Ama diyor ki, Şeyh Salihü'l-Useymin rahimehullah hani kadın geçerken kabirlerin yanından geçerken böyle bir geçiş zorunda kalması itibariyle geçiyorsa, tarih olarak hesaplamadan, evinden o kasıtla çıkmadan yapıyorsa bunu, o zaman da diyor nedir? Peygamberin Ayşe Radıyallahu anhaya öğrettiği duayı ne yapar? Okuyabilir. Dediğimiz gibi, deliller bize kadınların söylemiş olduğumuz şartlar dahilinde mezarları ziyaret edeceğini ne yapıyor? Gösteriyor. Allah en doğrusunu bilendir. 3. hadis burayı da radiyallahu anhu قال كان النبي sallallahu aleyhi ve sellem يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına vardı. Kabirlere çıktıklarında, kabirlere gittiklerinde onları öğretirdi. En يقول قائلهم şöyle söylemelerini. Assalamu aleykum ehle diyar minel mu'minin vel muslimin. Ve inna insaallah bikum lahiqun. ve bu hadislerde de gördüğünüz üzere arkadaşlar aleyhissalatü vesselam ashabını ne 3 ihlas bir fatiha okumaya, ne mezarlıklara gidip Yasin okumaya, ne Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet okumaya ne yapıyor, tevcih ediyor, yönlendiriyor. O adı aleyhissalatü vesselamın hatta Cebrail'in kendisine emrettiği şey mezarlıkta yatan insanlara ne yapması? İstikfar dilemesi. Zaten mezarlar ya mezarda yatana bağışlanma dilemek için gidilip ziyaret edilir ya da Ölümü hatırlamak için, ibret almak için ne yapılır? Ziyaret edilir. Yoksa mezarlığa gidelim de orada yatanlar bizi böyle sesimizi duysun. Onların böyle bir nebzede de olsa sıkıntılarını gidermek için alalım elimize Kur'an'ı yahut da bir hocaya para verelim tutalım. O hoca da bunlara Kur'an okusun. allah Teala'nın dininde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde böyle bir şey olmamış. Aleyhisselatü vesselam ashabına bunu tavsiye etmemiş. Dördüncü hadis bu konuyla alakalı olarak i̇bn Abbas hadisi Kale merra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bi kuburin bil medine Ve akbel aleyhim bi vecihi Aleyhisselatü vesselam kabirlere uğrayınca Onlara doğru kabirlere doğru yönelip Diyor ki Esselamu aleykum ahlel kubur Yağfirullahu lena ve lekum Ey kabir ehli Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun Allah sizi selamette kılsın Bizim ve sizin günahlarınızı Allah tahta ne yapsın mağfiret eylesin. Bakın dua. Yani mezarlıklara gidildiği zaman yapılabilecek tek şey bu arkadaşlar. Antum selefuna ve nahnu bil eter. Sizler bizim selefimizsiniz. Yani bizden önce gittiniz. Oralara girdiniz. Bizler de sizin akabinizde ardınızdan ne yapacağız? Peşinizden geleceğiz. Subhanakallahumma Allahümme ve la illa